İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Oskay. Ben Tanju. Açık Radyo 949'da bir kez daha size sadece güzel müzik çalmak üzere buradayız. Bugünkü konumuz müzik endüstrisi. Oye. Oh yeah. Özellikle ülkemizde müzik endüstrisinden bahsedeceğiz ve tabii ki her hafta yaptığımız gibi konumuzun çağrıştırdığı şarkılardan evet. bahsedeceğiz. O şarkıları çalacağız da. İlginç. <gülüyor> evet. Bugünkü programımıza başlamadan önce bir kez daha bize nasıl ulaşabileceğinizi sizlerle paylaşalım. müzik2ayrılır.gmail.com'a canınızın istediği her şeyi yazabiliyorsunuz. Ayrıca Facebook'ta da müzik2ayrılır isimli bir sayfamız var. Çok güzel bir sayfa. O sayfaya her haftanın fotoğraflarını eklediğimizi de belirtelim. Ayrıca isterseniz e, Twitter'daki accountunuzdan ee, ...bizle ilgili bir şeyler yazıyorsunuz. Bizim tanıdıklarımız bunu görüyor. Bize telefon ediyor, haber veriyor. Ee, fakat biz size nasıl ulaşıyoruz ama ...onu bilemiyoruz. Güzel. Tabii Facebook'taki sayfayı takip etmenin bir avantajı daha var. Hadi Tanju'nun ve benim bu muhteşem radyoya yıllarını vermiş sesini... ...buradan duyuyorsunuz. Ama bu programın bir kahraman daha var. O da olağanüstü insan Feryal Kabil. Onun da fotoğraflarını kendisi bir Facebook hatta kullanıcısı Hatta videolarını, hatta videolarını kendisi bir Facebook kullanıcısı olmamasına rağmen e, düzenli olarak terbiyesizce oraya yerleştiriyoruz. Oradan da kendisiyle tanışabilirsiniz. Şimdi e, müzik endüstrisi konulu 11. programımızın yanlış anlaşılmasın. Bu 11. programımız ve konusu müzik endüstrisi. İlk şarkısını çalalım. Tanju Bey'in getirdiği bir şarkı bu. Evet bu 80'lerde Santana'nın yaptığı bir albümden. Zibab albümünden. Çok nadide bir eser. Şimdi Santana deyince akla gelen çok önemli bir iki şey var. Evet. Onlardan mutlaka bahsetmemiz ba buyurun, lazım. Buyurun buyurun. Bütün dinleyicilerimiz eminim ki çok iyi biliyorlardır ama mutlaka tekrarlamak lazım. Santana kimdir? Carlos Santana. Müzik de yapıyor tabii ee, ama onun yanında e, Santana LP ismiyle üretilen perküsyon aletlerinin e, sahibi. Carlos by Carlos adı altında e, kadın ayakkabıları üretiyor. Santana isimli e, parfümü ve deodorantı var. Maria Maria isimli bir restoran zincirinin sahibi. Ve e, en son eseri Santana DVX isimli bir şampanya ee, Sanıyorum e, Bu ürünlerin e, Reklamını yapmak için müzik yapmaya devam ediyor Olabilir Ben bugün e, arkadaşlarıma akşam Bundan bahsedeceğimizi söyleyince inanmayanlar oldu e, Geçen hafta Lonely Island diye bir gruptan Bahsetmiştik ve bir şarkılarını çalmıştık Onların Incredible albümünde Santana DVX isimli Bu şampanya ile ilgili bir şarkı var Kanıt olsun diye Feryal Hanım bize şimdi o şarkının ilk 13 saniyesini çalacak What is that? Crystal? No. Dom P? Hell no. This is that Carlos Santana champagne. Oh shit. Santana DVX. That's my joint. Mine too, but a lot of these busters don't know about it. Well, let's tell these motherfuckers. As a kid, I used to lay Teşekkürler. Yalnız e, e, 13 saniye olmadı bu. buçuk oldu. Biraz geçti yani dikkatimi evet. çekti onun için. Evet, şimdi programdan yarım saniye kısmamız gerekecek. Programdan yarım saniye kısmamız gerekecek. Neyse, Feryal'in bu üzgün surat ifadesinin fotoğrafını da <gülüyor> yarın itibariyle Facebook'ta görebiliyor olursunuz. Evet, o zaman Santana'nın... Bir saniye, e... bir saniye. Yarım An... saniye dedik, bir saniye diyorsunuz. Şimdi anlat, anlatacaklarım bunun bitmiyor tabii ki. Aa, buyurun. Bu şampanyadan bahsetmeden olur mu? Olmaz. Efendim, Napa... E, vadisi biliyorsunuz Amerika Kaliforniya'da e, şarap üretimiyle Ünlü e, bir alan Burada Mam Winery isimli Firma tarafından üretiliyor bu şampanya e, Tabii biz şampanya Diyoruz ve bu metotla Üretiliyor ama biliyorsunuz ki Fransa'nın şampanya bölgesi dışında Üretilen e, ürünlere Şampanya ismini vermek Yasal olarak mümkün değil o yüzden e, Kendisi kağıt üzerinde Köpüklü şarap diye geçiyor. Pinot Noir ve Chardonnay üzümlerinden meşe fıçılarda. Aslında Fransız meşesinde. İngilizce okursak şampanyayı kampanya olur ve şampanya e, isminde kullanmamış oluruz. Bunu da iyi akıl ettim şu anda. Gerçi e, binlerce dinleyiciyle paylaşmasam iyi olurdu. Kendime saklasaydı. Ke keşke. Ee, neyse ben daha fazla bahsetmek istemiyorum şampanyadan bunun üzerine. O zaman şimdi bu kadar şampanya demişken tabii ki müzik endüstrisi. Evet. <gülüyor> evet. Zimbabwe albümünden The Sensitive Kind yani e, ince insan adlı parçayı dinliyoruz. <gülüyor> Evet efendim. Santana'dan dinledik. Bu sensitive kind. E, hassas insan. Hassas insan. Evet. E, bu şarkı beni birkaç yıl öncesine götürdü. Yaklaşık 20 yıl, 80'ler. 30. Yok 3. 3 yıl önce. Güzel insan, Güven İlter'le birlikte yine Açık Radyoda program yaparken bu şarkının e, ünlü blues sanatçısı Keb Mo tarafından kaydedilmiş bir yorumunu çalmıştık. İlginç. Ya. İlginç olduk ya ama ya. enteresan Öyle Şimdi bizi sıkı takip eden dinleyicilerimiz Hemen hatırlayacaklardır Ben geçen hafta şöyle saçma sapan bir şey söylemiştim ee, Siz Imogen Heap'ten bahsetmiştiniz Öyle mi yaptım? Evet ben de demiştim ki ya onun Urban Species ile kaydettiği çok güzel bir şey vardı Ben onu bu programda çalmak istiyordum Çalmış mıydık? Çalmamış mıydık diye. 6 üstü 10 program <gülüyor> <gülüyor> yapmış olmamıza rağmen Hatırlayamamıştım Tabii olağanüstü bir arşivci olduğum için hemen koştum. Bilgisayarımı açtım. Baktım çalmamışız. Ben de getirdim. E, güzel yapmışsınız. Evet. Kimdir Urban Species diye soracak olursanız. Burada bir radyoculuk faciası yaşadık. Ben sorarsınız diye düşünmüştüm. Artık etle kemik gibi olduk ya. Radyo e, o zaman e, ben size yardımcı olayım. <gülüyor> Kimmiş bu Urban Species? <gülüyor> ne güzel bir <gülüyor> soru sordunuz. E, İngiliz bir hip hop grubu. Hip hop'u ne kadar güzel telaffuz ettiğimi de fark etmişsinizdir. Ee, özellikle 90'larda... hip hop Hı -hı. dediniz ya. Hı -hı. Bu e, müzik ilk olarak hop müzik olarak çıkıyor. Sonra... Fakat sonra çok seviliyor ve hip olduğu için hip hop adı veriliyor. Çok doğru. Bakın yine müzik endüstrisi. Müzik endüstrisi aslında e, çok tehlikeli bir e, konu seçmişsiniz. Çünkü bu konuda e, ciddi de olabilirim. Konuları ben seçmiyorum biliyorsunuz. Konular bizi seçiyor değil mi? Tabii konular evet. bize ilahi olarak geliyor her hafta. Doğru. ...Çarşamba akşamı on buçukta. Doğru, doğru. Ee, doğru, doğru. 90'larda birçok hit sahibi mi? oluyor Urban Species. İki kişi tarafından kuruluyor. Birincisinin ismi çok komik. Mintos, MC Mint diye de geçiyor. Diğerinin adı da DJ Renegade. Ee, bu insanların gerçek isimleri Peter Akin ve Winston Small. Ee, Normal is ki isimlerini değiştirmişler yani. <gülüyor> evet. Bir tanesi telaffuz edilemiyor, öbürü de işte küçük falan yani. Şimdi MC Mint ve DJ Renegade e, ilk önce bir It Might Think e, cover'ı yapıyorlar. Alt üstte iki tane albümleri var. Listen ve Blanket isimli biri 1994, biri 1998'de. Biz bugün e, tıpkı geçen hafta yaptığımız gibi Imogen Heap ile kaydedilmiş bir şarkı çalacağız. Olağanüstü bir şarkı e, imobiliyi de döktürüyor. Nefis o zaman dinleyelim. Peki blanket? Distance and filled with rage Above the concrete Feels below With you I wanna go, I wanna go. Music is my bank You're aware of Music is my bank All I know for pad and a Used to stand in line just so was Arkansas my gyro But now my ears are muted in the best way that I know And the beast that go boom See the music I consume to escape the doom and gloom All the beats and melodies are key realities of A But what happened when the record's on and start to fade away? Fade away That's why I got to put you on again and again. I take the needle off the techniques and put it in my vein. All my troubles get crushed as the rush hits my brain. And the way I see only what I want. Evet, Urban Species'den dinledik, Imogen Heap ile birlikte Blanket, 1998 tarihli hem single hem albüm, çok da güzel bir klibi vardır bunun. Şimdi single derken, e, genellikle single'larda single yani single'larda bir tek şarkı olmuyor. Neden bunun single? Kaç şarkı varsa ona göre double, triple falan öyle demek lazım değil mi? Şöyle endüstri uyuyor mu? Bakınız nasıl? Bu, şey bu bir endüstri çakallığı. Şöyle ki bir tane şarkıya o kadar para mı vereceğim diye bir şey var ya adını single koyuyorsun. B yüzüne He. bir şarkı daha koyuyorsun. Bir şarkı parası verdim ama bir şarkıda kaptım şeyi oluşuyor Anladım. müşteride. Anladım. Müşteri dedim bu arada. <gülüyor> e müşteri zaten müşteri. Tabii sonuçta iş ticaret değil mi? Biliyorsunuz eskiden yıldızlara verilen isimler şey gezegenlere verilen isimlerden biri müşteriydi. Öyle mi? Tabii. Mars gezegenine eskiden müşteri deniyordu. Güzel oldu. Tabii. Bunu önümüzdeki haftanın astronomi bölümünde de inceleyelim. Evet. Satürn'e de galiba Robert diyorlarmış. Onu tam emin değilim ama. <gülüyor> Peki. Şimdi ee, hı, bir şey diyecektim sanırım. E, Yok bir şey demeyecektim. Enteres birden, bir, bir, fa bir. birden fazla şey diyecektim hı. o yüzden vazgeçtim. Müzik endüstrisiyle ilgili ileri geri konuşmak istiyor canım ama. Buyurun. Ee, sonra yeri geldiğinde. Peki. Hani şu anda gelmedi nerede geldi diyeceksiniz. Konunun müzik endüstrisi olduğu bir programda. Değil mi? Doğru. Akvaryum dediniz oradan şey ettim ben. Peki. O zaman programımızın haftalık sabit köşelerinden bir tanesini işleyelim. İşleyelim. Kış köşesi. Kış köşesi. Kış köşesi neydi? <gülüyor> Kışın bir köşeye çekiliyoruz, e, üzerimize battaniyeleri alıyoruz, işte çay kahve Bu buydu değil mi? Aynen öyle. O sırada arkada çalan şeyleri de gelip burada çalıyoruz. Evet, aynen. Bu arada stüdyomuzda Feryal Kabil var. Evet, bir konuğumuz var. Sinsice ee, içeri sızdı. Evet. Fakat e, hiç konuşmadan arkada öylece durup... Bir şey söyleyeceğim. Şimdiye kadar akıl etmemiş olmamız enteresan ama e, sürekli stüdyoda bir konuk olduğunu söylüyoruz. İnsanlar inanmamaya başlayacaklar. E, sesini duymuyoruz, fotoğrafını görmüyoruz, nereden bileceğiz diye. O yüzden e, Feryal'den bir merhaba diye seslenmesini rica edebilir miyim? Merhaba. Evet. Feryal Aynen. Kabil Şunu stüdyoda. da söyleyelim. İlk defa bir konuk var stüdyoda. Hain Konuşamadım çıksın. ya Aynen. gülmekten. Bu Feryal Kabil değil Tanju Eren. ...kadın sesle çıkartabiliyor aslında. Evet. <gülüyor> evet. Kış köşesi diyorduk. Bugün Kış... Nils Landgren çalacağız. Evet. Landgren. Ee, çok ilginç bir albüm. Funky Abba adı. Abba hiç sevmem. Ee, ve fakat bu şekilde Abba'nın e, güzel yorumlarını seveceksiniz. Landgren severim. Abba sevmem. İşte o zaman e, size ben ortaya karışık bir Knowing Me, Knowing You yaptırdım. Tamam. Hadi çalalım madem de. Ortalık bir şenlendirildi. Nils Landgren o zaman. Knowing me, knowing you. to gaze on the run, but now it seems that the good times have passed, sometimes relationships sometimes don't laugh, laughter is over since silence took over, I miss you at night and always in the morning, you used to be the strength to carry me through the day, when things were really bad you always had something good to say, you was always there to inspire me, I always used to think I could someone ever set you free, you me, Under the weather, I'll be the one to make you green tea or whatever. But nowadays, there's something that you're missing. No doubt in your mind, it's still you that I'm kissing And if you feel the need to get away tonight, you know I don't fuss, you know I don't fight. So now I'm walking lonely in empty room baby. This house is not at home, this house is a tomb. You used to be the strength to carry me through the day. with it were really bad, you always had something good to say. You were always there, took by your side. I always used to think I could someone ever set you free. efendim. Nils Landergren'in Funky Abba albümünden dinledik. 2004 yılında çıkmış bu albümünde. Ne dinledik? Knowing Me Knowing You. Güzelmiş gerçekten. Nasıl ama değil mi? Tam kuş köşesi şarkısı. Sıcacık oldu burası bakın. Ben... Evet evet. Böyle ter. Ya. Şimdi bunun üzerine çalacağımız şey biraz enteresan. Ee, evet. Bu parçayı, daha doğrusu bu grubu seçmemin çok özel bir nedeni var. Neymiş? Ee, bu grup Birkaç kez 80'lerde üst üste senin en kötü grubu seçildi. Ve müzik ikiye ayrılır da iyi müzik adına mı çalacağız? Şu yüzden eğer kitleler tarafından kötü olarak adlandırıldıysa vardır bunda bir şey diye düşündüm. Çünkü kitleler tarafından iyi diye adlandırılan benim hiç haz etmediğim bir sürü şey de var. Yani kitlelere inanmıyorum. Kitle ben de sevmem. Evet. Abbata sevmem. Şuramda bir kitle var bakar mısın? <gülüyor> e, sonuç olarak ne çalıyoruz e, 80'lerin Thrash Metal gruplarından e, Hatta en thrash olanlarından Venom adlı gruptan e, Bir Albümleri çıktı yeni de çıktı aslında Bakın. Yeni Yani 80'lere göre Yeni sayılır bu, ba bu bahsettiğimiz albüm mü Evet 98 e, Tamam ben 80'lerden bahsediyorum 80'lere göre yeniden kastınız 98 mi <gülüyor> e, Şu anda evet Zaman mefhumulu bir tartışmak lazım. E, 80'lere göre yeni nasıl oluyor? Mesela 2010 mu yeni oluyor? O sınır nerede çiziliyor? Mesela 2005'in Ekim'i falan mı nedir? Kaç Dikim. kişiyiz? İfade bir garip geldi. O yüzden evet. altını çizeyim. Bence ya. de garip. 80'lere göre yeni bir albüm çalıyoruz. 98. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu parça 80'lerde yapılmış bir parça ve bir canlı kayıt. 80'lerde özellikle hatta 84'te galiba. Şimdi oldu. E, fakat 98 yılında çıkmış, Castles Stone diye yeni bir albümlerinde bu eski live e, versiyonunu da ikinci bir CD olarak koymuşlar. Tabii böyle ilginç bir albüm olduğu için ben hemen gittim aldım. Ben de çok albüm var biliyor musunuz? Peki, o zaman çalalım biz bunu. E, çalalım madem, e, o zaman Venom gelsin, Bloodlust. The blood rich and sweet hearts free Şarkı sıralama yetimizle geçen hafta olarak adımızı altın harflerle yazdırdığımızı iddia etmiştim. Bu hafta yine kendi, kendimizi açtık. Üst üste bir Species Nils Landgren ve Venom çalarak. Evet. Venom e, kimlerden oluşuyor diye soracaksınız tahmin ediyorum. Gözünüzde öyle bir şey var. Venom bir kişi. yok. Örümcek adamın düşmanlarından <gülüyor> bir tanesi Venom. E, Venom e, üç kişiden oluşuyor. İsimleri de. Ve e, Mantas, Kronos ve Abaddon. Gerçek isimlerim. mi? E, bilmiyorum albümlerde böyle yazıyor Umarım değildir Hatta parçanın başında e, Kronos, Mantas diye bağırıyor ve gitar solusu giriyor Siz dikkat etmediniz galiba Etmedim. Bunları soracağım ben sonra Peki bir dahaki sefere daha dikkatli dinlerim Tanju sizin gerçek adınız mı? E, evet hmm, Peki Ama sahnede başka isimler kullandığım oldu Mesela? David Bowie. Öyle mi? Evet. Öyle bir sanatçı daha var. Ya isim benzerlikleri oluyor. Hmm. E, öykünenler oluyor. Öykün. Peki. Şimdi o zaman programımızın haftalık köşelerinden bir başkasına geliyorum. Geçelim. Buyurunuz. Geçiyorum. Geçebiliriz de, gelebiliriz de, gidebiliriz de. Mesela ben gidiyorum şu anda. Kalktım bakın. Peki. O zaman programımızın bir başka köşesine gidiyoruz. Nedir? Hastalıklı çocuk şarkıları Evet ee, Bizi düzenli olarak dinleyen insanlar Bileceklerdir Çok hızlı bir özet yapabilir miyim? Tabi buyurun Bir gün bir gün bir çocuk Köpek Mini minicik Çobanın kulübesi Ve mikroplar gibi e, hatta, çok, Kemalettin hatta Kemalettin Tuğcu Bakın Doppler efekti yapıyorum ha, a, Buyurun bu şarkılar gerçekten çok hastalıklı şarkılardı. Listemizin en sonunda bugün itibariyle artık bitiriyoruz hastalıklı çocuk şarkılarını. Eğer araştırmalarımda biraz daha bulmazsam içlerinde en naif olanı var. Ama tabii e, felsefe aynı. Tabii can yani çocuklar biraz... şey olsun, rahatsız olsun. Kesinlikle kötü bireyler kesinlikle. olarak yetişsin. Yani şöyle söyleyeyim. Bu seferki birsa se... diğer şarkılar eğer e, korku ...filmi ise bu psikolojik gerilim. Evet. Öyle bir şarkı. Tabii ki hmm. bütün bu listede yer almayan... ...ve her hafta buna da hazır değiliz diye kenara ayırdığımız... ...bu hastalıklı şarkıların piri var. Bir küçücük aslancık varmış. Evet. Ee, onunla ilgili de bir anons yapalım. Ee, onu bence e, radyoda okuyabiliyor muyuz, okuyamıyor muyuz? Çünkü... E, Yok, ben daha gerçekçi bir anons yapacaktım. Nasıl? Biz onu radyoda okuduk. Ama daha kimse dinlemedi. Evet. Yani bence bir araştırma yapılmalı. Sonra... Acaba e, o kaydı yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilir diye. miyiz? Çünkü çok korkunç şeyler içeriyor. Ee, başına hani şey 18 yaş... Olabilir. Belki de başına bir anons koymak gerekecek. Çünkü dinleyicilerimizle paylaşalım. Bundan birkaç hafta önce az kalsın radyoya gelemiyorduk. Bir evet. seyahat programı yüzünden. O yüzden koşa koşa geldik. Burada bir program kaydı yaptık. O hafta yayınlanmak üzere sonra Radyo aşkı Tabii her şeyin üstünde olduğu için her türlü ayarlamayı yapıp Radyoya geldik ve canlı programımızı yaptık o programda bir kenarda duruyor birimizin başına piyano düşerse diye o hafta çalınacak ve bir küçücük aslancık varmış şarkısını da o programda irdeledik bir gün yayınlanacak Evet o talihsiz gün İnşallah radyolarınızın başında olmazsınız. Bu şarkının tamamını dinlememiş olursunuz. İnşallah hiç yayınlanmaz. Bugünkü şarkımız Küçük Kız. Yine isterseniz e, ben okuyayım. Buyurun. Siz arada bir şey söyleme ihtiyacı hissettiğinizde e, hemen yorumlarınızla beni destekleyin. Küçük kız, küçük kız, söyle bana neredeydin? Dün sabah bekledim, oynamaya gelmedin. Dün sabah bekledim, hiç görünmedin. Eh, şimdilik e, bir gerilim. Arkadaşını merak etmiş sıradan bir çocuğun efendim şeyleri. Çocuk biraz daha büyük yalnız. Doğru küçük kız İnsan küçük İnsan yaşıtına küçük kız küçük kız diye seslenmez. Ya, ya da derinden şöyle bir mesaj var. Ee, yaşıt da olsanız arkadaşlarınızı biraz küçük görünüz ki falan. Siyadi siz benden daha iyimser çıktınız. <gülüyor> Ayrıca çocuk şarkılarında çok sık görmediğimiz son satırın... E, ...müzikal olarak o ölçü sistemine... ...oturmamasını... ...gözümlüyorum. Evet, gözümlemek. Postmodern. Ferhan, Ferhan Şansol. <gülüyor> bir sonraki kıtaya geçiyorum. Sormayın halimi, ah neler... burada küçük kız konuşuyor. Ah neler oldu, yüreğim sıkıştı... ...gözlerim doldu. Başıma geleni eğer bilseniz... ...çok üzüntü duyar, ağlardınız siz. Ha, evet, ilk, ilk önce şey var... E, ...yine kötü bir şeyler olacak... Ee, ...sıradan bir çocuk şarkısı, iyi şeyler olması beklenemez tabii, kötü bir şeyler oluyor. Ama bu yine insaflı bir şarkı, dinleyiciyi hazırlıyor. Bak, birazdan evet. çok kötü bir şey olacak diye. Bunun üzerine, küçük kız, küçük kız diye seslenen karakter ne diyor? Ki bunların da bir grup olduklarını öğreniyoruz bu iki satırdan. Vah vah, seni çok üzgün gördük. Vah vah, buna pek çok üzüldük. E güzel, burasını kabul edebilirim. Evet. Ve küçük kız tekrar başlıyor. Dinleyin çocuklar. Bebeğim var ya. Hani uzanınca gözünü kapar ya. Hani oturunca açar yeniden. Dün sabah oynarken düştü elimden. Kırıldı. <gülüyor> Güzel. Bir, bir defa serbest Nazım. Ee, bir enteresan formatı var zaten şiir olarak da. Fakat tabii en sonunda çocuklara bir mesaj verilecek. Bundan... İşte hikayenin e, ana fikri nedir, morali nedir e, onu beklerken birden öyle bir şey olmuyor. Çok güzel bitiyor ama. Hani be, şu bebeğim var ya hani şöyle yapar ya hani böyle yapar ya dün sabah oynarken düşlerimden kırıldı. kırıldı. Tek başına en alt satırda sonunda ünlemle Güzel yazmış. oh nasıl da oldu falan gibi. Enteresan. Üzücü bir şarkı ama e, <gülüyor> biraz zayıf bir final yaptığımızda... İtiraf etmeliyim çünkü e, Aslında... köpek ölmüş vah vah vah karga gülmüş ha ha ha. Veya e, çoban e, annen ölmüş bırak kavalı ne bırakacağım canım ben kavalımı çalmama bakarım. E, veya mikroplar bulunca dikkatsiz evine ölümüyorlar gibi şarkıların yanında bebek kırılması yine bir şey değil. Belki de artık e, tüm bunlardan sonra... Belki de gerçek bir bebekten bahsediyoruz onu da bilmiyorum. Yani bu küçük kız şarkısı herhalde bütün bu diğer kötü şarkılardan sonra... Daha iyimser geldi. Böyle bir mutlu sonla bitirmek istedik bu köşemizi. Keşke bununla başlasaymışız da... ...dinleyicilerimizi belki biraz alıştırmış olurduk. Evet. Bu şarkıyla beraber... ...birkaç haftadır sürdürdüğümüz... ...hastalıklı çocuk şarkıları köşemize... ...son veriyoruz. Haftaya erotik çocuk şarkılarıyla... <gülüyor> ...devam ediyoruz. Çocuk oyunlarına geçeceğiz daha. İncelemelerimiz... ...devam edecek. Şimdi yine... Tanju Bey'in getirdiği bir başka şarkı var. Ee, evet, ben bu albümü bu şarkıyı radyoda duyup, çok beğenip, koşup gidip almıştım. O.C.S. Ee, evet, Ocean Color Scene. Ee, bir, bir dönem e, radyoda günde 10 kez çalardı ve çok nefis bir parçadır. Ee, Albümün devamı da çok güzel çıktı. 89'da kurulmuş bir e, İngiliz Britpop grubu. Evet ki e, prit, prit, prit. <gülüyor> prit aslında, Brit Brit Britpop aslında Britpop'tan çok ayrıldız. Yapışkan <gülüyor> müzik. Yapışkan bir müzikti evet. E, o zaman çalalım mı ne dersiniz? Sanırım iyi, sanırım iyi olacak. Evet, konuştukça batıyoruz. Buyurun. E, albümün adı Mechanical Wonder 2001'de çıkmış bir albüm. Oradan dinleyelim şimdi. Up on the downside. Evet, Ocean Color dinledik Up on the Downside ee, Müzik ikiye ayrılır 94.9 açık radyoda Bütün hızıyla devam ediyor Ve bugünkü konumuz Bir kere daha tekrar edelim Müzik endüstrisi ee, bu, bu konuda bir şeyler söylemek ister Aslında mi? ilk söylemek istediğim e, Müzik endüstrisi Ülkemizde müzik endüstrisi Diye bir şey diyemeyiz Çünkü e, endüstriden bahsetmek için ...bir şeylerin üretilmesi... ...satılması... ...buradan para kazanılması... ...bu kazanılan paradan da çeşitli... Yani ...bu e, işin... ...çeşitli bölgelerinde yer alan... ...çalışan insanların ekmek iyi olması gerekir. Doğru. O zaman buna endüstri diyebiliriz. Doğru. Fakat ülkemizde e, müzik... ...artık para kazanılan bir şey değil... ...ülkemizde artık müzik bedava. Tabii yani dünyanın birçok yerinde... ...ciddi bir problem bu ama... ...ülkemizde biraz ayıka çıkmıştır. Evet, e, müzik endüstrisi yani... Pop endüstrisiyle karıştırmayalım. Kesinlikle. Çünkü pop başka bir şey. İçinde müziğin de bulunduğu ama görseliyle... Daha e, geniş bir paket. E, evet. Dolayısıyla e, müzik endüstrisinden zaten tam olarak bahsedemiyoruz. Neden bahsedemiyoruz? Onu da açıklayalım. E, müzik endüstrisi yıllarca e, ki ben e, müziğin içine gireli 1986 yılı falan ondan önce de e, iyi bir izleyiciydim. Ee, yavaş yavaş e, neden müzik endüstrisi bitti kayboldu onu gözlemledim hatta müzik endüstrisinin içinde de bulundum ee, yıllarca stüdyo'm oldu falan ee, şu şunu gördüm müzik en, müzik ülkemizde müzik aslında e, bir takım insanların e, mesela piyango'dan para çıktı ne yapsak e, bir dükkan açalım gibi e, prodüksiyon şirketleri e, plak şirketleri açması Sonucunda alınıp satılan, e, o anda değerli olan şeylere e, para yatırılan, e, geleceği çok düşünülmeden, e, hızlıca tüketilen bir şey o, olmasından kaynaklandı. Yani o anda moda neyse onu alalım, en yüksek karı edelim, e, bütün parayı cuggalayalım, cebimize atalım. E, ve hani bu iş e, ilerler mi, ilerlemesi için ne gibi şeyler yapmak gerekir de bunlara da pek fazla dikkat etmeyelim gibi bir mantıkla yapıldı uzun süre. Aslında yani bunu sanattan tamamen bağımsız hale getirsek bile birçok sektörde böyle salt para kazanmak için bir şey yapıyorsanız o anda çok satan şey üzerine odaklanıp kaliteyi verimi ve piyasanın geleceğini düşünmeden anı ...çok karlı bir şekilde tamamlamak üzere yaptığınız her hareket... ...o endüstrinin yavaş yavaş çökmesine her sektörde zaten sebep oluyor. Tabii, e, e söz konusu bir de sanatsal üretim olunca bu daha da kaçınılmaz hale geliyor. Şimdi burada e, yani bütün dünyada bu böyle zaten. E, onu e, hani canım Avrupalı biliyor işini gibilerinden anlatmıyorum. Yok Sadece, yok onlar da bilmiyor. E, şöyle bir durum var. E, her yerde bu böyle olmasa rağmen hemen e, her zaman biz... E, Nasıl söyleyeyim? Parçanın %10'u, %15'i gibi bir yani genel bütünün %10'u, %15'i gibi e, tüm bunlara karşı e, independent denilen e, şirketler ve müzisyenler var dışarıda. <gülüyor> e, ülkemizde böyle bir şey yok. Böyle bir oluşum yok. Neden yok? Çünkü e, eğer bir plak şirketine bağlı değilseniz e, veya bu endüstrinin size dayattığı şeyleri... Kabul edip ona göre oynamıyorsanız oyunu sizi destekleyecek bir dinleyici yok. Dolayısıyla müzi yani müziği yapan e, sanatı yapan insanlar da mecburen e, bu e, oltaya takılıp bu yönde ilerlediler çünkü kendilerini başka yönden tatmin edecek bir şey bulamadılar. Sadece e, bu sizi alıntılayarak elimle de tırnak işaret yaparsam independent. E, ...kızım için sadece dinleyici de yetmiyor tabii. E, bu müzisyenleri dinleyiciye ulaştıracak bir takım mecralar gerekiyor. Nedir bunlar? Bu insanların e, çıkıp canlı çalacağı bir takım kulüpler, konser salonları... E, ...bu insanların basit kayıtlarını en azından e, yayacak e, bağımsız plak şirketleri... ...bunlar genelde çok ufak ölçekli oluyor. Yurt dışında tonlarca örneği var. E, bir takım radyolar ki açık radyo bu anlamda herhalde e, Türkiye'de... E, ilk, en önde gider... Belki de tek başına e, kulüp bir iki tane sayabiliriz. O anlamda bütün dünyada çığır açan şey e, yine internet oldu. E, son on senede sadece internette belli sitelere yüklenmiş e, kayıtlarıyla e, bir anda mainstream yeah, yeah. haline gelen gruplar oldu. Ama bunlar da bir elin e, parmağını geçmiyor. Yani. E, tabii onlar da hemen e, pop e, kurallarına göre oynamayı seçtiler. O da kaçınılmaz. Yani. E, ama e, biraz önce söylediğin şeye bir şey söyleyeceğim. E, aslında bu independent, o tırnak işaretli independent e, müzisyenleri destekleyen kulüpler oldu. E, bunların kayıtlarını dağıtan e, ilginç dükkanlar oldu. Hı hı. Kadıköy'de, e, Taksim'de, Beşiktaş'ta benim yani şu anda ismini söylemiyorum ama herkes zaten anlamıştır kimlerden bahsettiğimi. E, hatta bu kayıtları yapan e, çok minik fiyatlara kayıtlar yapıp e, prodüksiyonlar öğreten e, minik stüdyolar da oldu. Şimdi burada problem ne zaman başladı? E, aynı e, tayfadan, yani bir takım müzisyenler bunu yaparken bir takım müzisyenler e, şöyle yaptılar. Bu o, independent müzisyenlerin çalacağı barlara gidip, bar veya venülere gidip, biz daha ucuza çalarız dediler. Eee ve tekrar e, o popüler müzik endüstrisinin e, kapitalist kuralları otomatikman çalışmaya başlıyor bir durumda. Ee, e, sonuçta işin ucunda bir ticaret var. Artı çünkü. şöyle şeyler oldu. Ne, bedava dağıtılan e, albümler vardı gittiğimiz e, müzik dükkanlarında. E, ben, e, ki ben çok müzik dükkanı dolaşıştırım. Ayıptır söylemesi. E, izlediğim bedava dağıtılan o CD'leri bile alıp dinleyen e, dinleyici sayısı çok az. Doğru. Gerekirse ben internetten indiririm gibi bir şey var. Ee, internetten indirmek meselesi e, 80'lerden başlayıp artık 2000-2010 arasındaki gençlik e, de şöyle bir şey yarattı. Herhangi bir şey için bir bedel ödememize gerek yoktur. Biz zaten istersek internetten alırız. Bu başlı başına bir e, konu zaten. Ee, bir alt konu. Evet ama yani... E, mesele nerede düğümleniyor? Aslında e, endüstriyi yönlendiren ana mesele, ana kişiler bu işi yapanlar yani üreticiler ve tüketiciler. Üreticiler kendi aralarında birbirlerinin ayağını çelme tak takarlarsa, tüketiciler de biz bunu tüketmiyoruz derlerse zaten bir endüstri oluşması da imkan yok. Evet. Var olan da çöker. Tabii. E, dolayısıyla... E, Ülkemizde müzik endüstrisi e, diye bir şey yoktur. Pop endüstrisi diye bir şey vardır. Pop endüstrisinde de yer sahibi olmak Hep olacak. olacak herhalde. Hep olacak. Pop endüstrisi ha, e, Olacak da o da e, gün geçtikçe şekil değiştirmeye başladı. Artık pop endüstrisinde yer edinmek için e, popüler herhangi bir şey yapmanız yetiyor. Müzik yapmasanız da oluyor. Tabii. E, fakat popüler olanda e, biraz önce saydığım nedenlerden dolayı değiştiği için ee, Sizinle onunla birlikte sürdü Yani mesela eskiden po pop sanatçısı dediğimiz e, kişiler artık şimdi klasik sanatçı gibi e, gözükmeye başladı gözümüze ha, Pop sanatçısı derken aşağılayıcı bir tavırla söylemiyoruz ama Mesela ben bundan 20 yıl önceki pop sanatçılarına baktığım zaman Şimdi onlardan klasik diye bahsediliyor gerçekten Bahsediyor çünkü şu anda pop sanatçısı olan e, kişiler tabii ki yani ...o tüketicinin zevkleri doğrultusunda davrandıkları için... ...artık ortada çok fazla bir şey yapmaları, yapmalarına neden bir şey kalmadı? Çok doğru. Biraz önce bahsettiğimiz o independent müzisyenlerden... ...önümüzdeki programlarımızdan bir tanesinde bir yerli grubu konuk edeceğiz. Aralarından bir tanesini şahsen de tanıyorum... Kendilerini radyoda davet ettik ama e, bu, bu gruplarının bulunduğu şu durumda radyo, televizyon böyle şeylerin içinde yer almak istemiyorlar. Tamamen internet üzerinden kendilerine e, geniş bir çevre bulmuş bir gruptan bahsediyorum. Büyük Ev Abluka'da e, yakın geçmişte artık konserler vermeye başladılar. E, artık halkın karşısına çıkıyorlar. E, çok da değişik e, güzel bir müzik yapıyorlar. Uzunca bir süre MySpace'ten. Bayağı kendilerini dinleyici buldular. Kendileriyle bir telefon konuşması yaptım bu radyo programında yer almaları hakkında. Demin dediğim gibi konuk <gülüyor> olarak böyle bir şeyin içine yer almak istemiyorlar ama kayıtlarını önümüzdeki birkaç programdan bir tanesinde mutlaka dinleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi son anda çenemiz düştüğü için son şarkımızın tamamını çalamayacağız. Veda edip Son şarkımıza girelim isterseniz. Girelim. Peki. E... Aa, bir dakika hemen izleyicilerimize, e, dinleyicilerimize e, soru soruyorum. E, Muppet Show'da yukarıda iki tane yaşlı karakter vardı. Evet. Bu iki yaşlı karakterden birinin ismini bilene e, bir adet edit. kermit armağan edeceğim ben. Kermit kuklası. Kermit kuklası armağan edeceksiniz. Evet. Peki bunun parasını siz veriyorsunuz. Ben veriyorum. Cebimden sponsoruyum <gülüyor> bu işin. Pekala. Ee, bize doğru cevabı müzik2yardir.gmail.com'a e, ulaştırabilirsiniz. Birazdan size bir Albert Collins kaydıyla veda edeceğiz. E, kendisinin 1978 tarihli Ice Pick'in albümünden. E, biliyorsunuz bütün albümlerinin isimleri böyle soğuk isimlerdir. Lakabı Iceman. Evet cool. Olduğu, çok cool bir insan olduğu için Ice Pick'in e, Frostbite e, gibi. Şarkımızın adı Conversation with Collins. Karısının bir akşam kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığı... ...saat 2'de mutlaka eve gelmesi gerektiği ile başlıyor. Saat 4'ten sonra eve gelen karısıyla da nasıl kavga ettiğini bize gitarıyla anlatıyor. Nefis bir parça. Bütün dinleyicilerimize de tavsiye ederim. Bu parçanın bir canlı video kaydı. Hollandalı müzisyenler eşliğinde yaptığı bir kaydı. Youtube'da izlenebiliyor... Bu kayıttan biraz sonra dinleyeceğiniz kayıttan çok daha eğlenceli seyircinin karşısında yaptığı için. Bununla size veda ediyoruz. Müzik İki Yarıları'nın bu 11. programın sonunda. Ben Güray Özkay. Mabıço'da Mana Mana diye bir şey vardı. Mana Mana. Ben Tanju. A Albert evet. Collins Conversation with Collins'i İyi akşamlar. wife we got four kids got one of them and next door neighbor them yeah them. they got together one of them they said honey we going out have a ball tonight and let the husband babysit they always do that I come home from work that evening Dinner all fixed for me. House shoes laid out. Paper on the couch, a very seldom read. Thought I was in the wrong house. Yeah, She said, "Honey, me and the girl next door gonna go out and have a ball tonight. Would you mind keeping the kids?" I said, "Yeah, baby, sure." Go and lock yourself out, you know. You don't get out much, no, I'm. Just long to be home by two. Sometimes you tell them that fella that go through one ear and go out the other. Sure do don't it. Does it do? Sounds just like my wife. I let 'em go on out, and I'm babysitting. Mm -hmm. Kids howling and crying, had to wash diapers and change diapers, and they thought there damn thing in the house at me. Two o'clock come. Uh, uh, uh, no wife I said that's all right. She probably had to go about 4 or 5 miles out of the city limit, So I'm going to her 2.30 to get on for I get mad hey, 2.30 come uh, uh, No wife Sure is mad now 3 o'clock Mm -mm. Uh huh. I know why. Just like that sharp fuse, fella. That I'd go it in a minute. Are you with me, fella? Let me hear you say yeah. Yeah. Now I want you to picture this, fellas, in your mind. I walk over my corner. Now turn my stereo on. I heard some sound like this, fella. I don't want to turn it up too loud, cause it might wake up the kids. Fool around, and got a little tipsy too, you know.